Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor Modern Sabahlar devam ediyor Okkay Demirci Camın öbür tarafını aldığım için rahat rahat sohbet edebiliriz şimdi kendisiyle Hoş geldiniz efendim stüdyomuza Hoş bulduk günaydın ee, Resmen buna tecid etmekteniz Tecid değil ya orası sıcak diye resmen ben Resmen şu öyle. anda beni bir e, şey yapıyorsun Ötekileştiriyorsun hastalığım hmm, yüzünden Niye göz göze bakıyoruz işte daha ne istiyorsun ya Otur orada. Mikroplu mikroplu. Sen niye geliyorsun radyoya? Mikroplu mikroplu olmayı ben mi istedim? Ne yapayım yani? Bu sonuçta yani doğuştan gelen bir şey gibi bir şey bu. Ya bunu şey mikroplu yapacaksın. Olmayı... Tamam yani ben de sana yaklaşmıyorum zaten ama bu kadar da yani e, sen oraya gir. Sen buradan şey yapma. Deyip koridorun öteki tarafından bağıra bağıra konuşmak nedir yani? Tamam mikroplu üşsek mikroplu Ne yapacaksın? numara şu ya bir sesini değiştireceksin. Şunu yapacaksın. Abi bu biraz böyle. Yani e, siz Fahir'le idare edin Şunu yapacaksın oturacaksın ondan sonra Yayına gelmemek için mi diyorsun İnternetine girersin tatlı tatlı televizyonu seyredersin Bak Twitter'da Ruşen Çakır da var artık <gülüyor> Ona <hemen> mesaj atarsın <gülüyor> Ben sana anlatmayayım yani yapacağı şeyleri <gülüyor> Ne güzel gününü geçirecektim burada hepimizi Ya ne şey yapayım fail Fahir e, dün yayına geldi Sürüne sürüne ee, ondan sonra oradan fahire, aldığım mikrop. E, oradan aldığım mikrop. Herhalde oradan aldığım mikrop. Ee, anladığım kadarıyla yeterli kadar yeteri kadar alamamışım ki faredeki bütün mikropları somuramadıysam demek ki eee de şu anda Fantuşella 2012'yi doyasıya yaşıyor. <gülüyor> ben, <gülüyor> stüdyo'daki dur, köpekleri tekmeleme lütfen." Dur dur dur. İttirme. stüdyomuza e, Queen adında bir e, Köpek girdi. Ben şunu bir uzaklaştırsın. Sen onu bir uzaklaştır gel. Fahir'in eğitme metoduyla şey yapayım mı? Hadi çık tartışma. dışarı! Çık dışarı! <gülüyor> çık dışarı! Ay sevgili dinçler, dün size veda ederken demiştik ya, aman buzla kaymayın. Ben neden oldu neden oldu diye düşündüm düşündüm düşündüm. Ee, bu hastalık. Dün sabah biliyorsunuz Fahir'in durumu pek kötüydü. Ege yoktu. Bu sabahta Fahir e, gelmedi. Ege burada. Ne kadar güzel diyor bir tarafım. Diğer tarafım da diyor ki... Dün dinleyicilerimize sen e, o iyi kalpli insanlara veda ederken... <gülüyor> Kapının arasını mı sıkıştırmaya çalışıyorsun? Queen'i. E? <gülüyor> ne yapmaya çalışıyorsun? <gülüyor> veda ederken... Ama buzda kal... <gülüyor> Özür dilerim sevgili dinleyiciler. E, sert kapı açılış kapanış sesleri. E, nasıl ki ben sinirlenince sandalyeden <gülüyor> ses çıkartıyorum. Ege Kayacan da sinirlenince kapılardan ses çıkarıyor. Yani e, şu an tek var köpeğin benden zeki olması. Ne ortaya çıkarsa o köpek bir daha stüdyoya girerse... ...hakikaten kendimden çok utanacağım da mücadele Bundan, ko bundan yani. korkma ya. Bu korkulacak bir şey değil. Zamanla belli olur o. Eee... Şimdi şöyle dün veda ederken Sen neye inanıyorsun En azından birinin yanımda olduğunu bilirsem Daha güvenli olur Birinin kim olduğu önemli mi Yani Çünkü kö... ben köpeğin yanında biraz daha yakınım Ama bak giremedi bak Giremedi kapıları kapatın <gülüyor> O zaman istersen <gülüyor> Giremedi <gülüyor> Bozulduğu için mi giremedi Sen o yüzden mi öyle sert kapattın ne bileyim ya abi işte tek bir ya. şey anlatmaya çalışıyorum. Sevgi dilini e, bir söyleyemedim ya. Dün e, veda ederken aman buzda kaymayın çünkü buzda kayıp kolunu kıran dinleyicilerimiz var. kolunu çatlatma. Aman hafazan Allah kolunuza bacağınıza dikkat ne edin Dengeli şey. yürüyün, kısa kısa yürüyün, yavaş gidin falan diye böyle tavsiyeler verdik. İşte e, şey olun, mağdur olmayın, adalete çok şey yapmayın, işinizi düşürmeyin falan diye böyle tavsiyeler verdik. Hasta olmayın demeyi unuttuğumuz ya. Şuna bak. Bir günde insan 3 saatte hasta olur mu ya? Kar işte insanın böyle bütün mantığını alt üst ediyor. Aynen öyle. Tek derden bir... oymuş gibi davranıyorsun ama bir taraftan soğukla da mücadele ediyoruz. Esas hastalığı getiren şey o. Sıfırın altında 16 derece civarında bir şeye yükselmiş dün gece. Ankara'da hava sıcaklığı. Bu gece beklenen o. Sıfırın altında 16 derece. Artık daha ne kadar iniyor? Bu gece öyle? Hani cumadan itibaren öyle. şey olacaktı? 12'den sonra cuma sayılmıyor mu? Tabelaya bakalım göbek atalım. Bugün perşembe. Ay, o zaman hava e, sıcaklığından biraz uzaklaşalım çünkü zaten herkes bunu konuşuyor e, işte ama... en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu hava soğukluğuyla ilgili başka konuşulacak bir şey kalmıyor enteresanlık kalmıyor kimsenin kimseye anlatacak soğuktan başka hikayesi yok oturuyorlar çok üşüdüm çok üşüdüm İstanbul çok nasıldı bu arada İstanbul'dan bahset biraz İstanbul'da... İstanbul'da bir indim bahar havası gibi Bolu'da piknik yapacaktık neredeyse sonra bir akşama doğru iki saniye kar yağdı o sırada trafik kitlenmiş gene. Hmm. Gece gene bir soğuktu. Ondan sonra bir sıcaktı. Bir Nasıl soğuktu. geçti gösterin? Gösterin soğuk. Soğuk geçti. Hakikaten soğuk. Bir de öyle tişörtte çıkıyor sahne kulis buz gibi falan böyle. Acaba ben burada dursam mı falan diye. Neyse şimdi haftaya ne zaman Ankara'da gösterin? Haftaya 25'inde çarşamba günü. 25 Ocak o çarşamba. O kadar ısınırsak bekleyin. Cuma'dan sonra ısınıyormuş. <gülüyor> Hava özür dilerim. <gülüyor> Cuma'dan sonra <gülüyor> ısınıyormuş. <gülüyor> Isınmak için yaptıysa ne olacaksın? <gülüyor> işte karşılaşacağım. 25 Ocak çarşamba If Performance solda e, Donla gideceğiz. Donla gelebiliriz Öyle izlemeyi. güzel bir şey olacak. seni. Tamam o zaman. İyi. Hoş geldin şehrimize. Çünkü İstanbul'da böyle bir olay mı lazım? Yoksa böyle bir şey mi lazım? Kar yağıyor, hava sıcaklığı şey oldu falan diye. Ama canım ne, öyle... Hava mı atıyorsun? Erzurum'daki ha adama hava atman mümkün mü senin hava sıcaklığıyla? hakikaten Ankara'daki adam da artık Ankara'da hadi, soğukla, hadi Ankara İstanbul'a dönmesin diye söylüyorum yani şey kars, kars, yok kars. ama canım bu, bu çok amansız bir soğuk bu kadar soğuk olduğunu hatırlamıyorum ben kaç yıldır Ankara'da yaşıyorum hani kar falan yağıyor tamam karla mücadele etmeyi biliyoruz karla Değil. mücadelemiz evden çıkmıyorsun işte de bu soğuk soğuk. Dün Fahir bir şey anlattı. İstanbul'daki e, vatandaşlar karla mücadelede kaynar su tekniğini kullanıyorlarmış. Yani o kadar daha yeni ki artık karla mücadele şeyleri galiba. Apartmanın önündeki kar ve buzu e, sıfırın altında bilmem kaç derecede kaynar su kovadan kaynar su dökerek çözmeye çalışan İstanbulluların e, dramı.com diye bir site düşünüyorum dedi Fahir. Geçen... <gülüyor> Dedim Fire. Ya bu Fire bu, bu internet uzun zekası. <gülüyor> çok güzel ha aslında. Fire, uzun, uzun isim. Çok para Biraz kısalt onu. Şey Glen Close vardı geçenlerde o Leno'da. Evet. Bu erkek olduğu film var ya. Hı -hı. Onu e, nerede İrlanda'da çekmiş galiba. Hı. Yanlış noktaya gidiyorsam İrlanda olabilir mi? Tam bilmiyorum ben. İşte çok soğuktu diyor. Ondan sonra da e, en garipsediği olay da buz olunca buz kalıyormuş yollarda. Yani biz Türk izleyiciler olarak e, evet kar yağdığı zaman buz olurca, buz olunca da her taraf buz olur falan diye e, izliyorduk da şey dedi yani her gün birilerinin kolu kırılıyordu kafası patlıyordu falan filan ben New York'tan gelen bir insan olduğundan biliyorsun orada herkes evinin önünü e, açmak zorundadır yoksa mahkemelik olursun falan gibi bir şey söyledi. O zaman hakikaten çok etkilendim. Medeniyetin nasıl bir şey olduğunu hatırladım. Yani bu medeniyet dediğim şey, yani bir Avrupa ülkesi olan İrlanda'da da yokmuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ama yani hakikaten en azından Glen Coulson'un anlattığı hikaye de yok. <gülüyor> Aa, ya apartmanların sorumluluğunda olsa hemen o apartman alanı kadar yerin temizlenmesi. Hmm. Yani biz mesela evinin altında e, dükkan sahipleri o temizliği yaptılar. ...kendi müşterileri rahat girsin diye mi yaptı ya bilmiyorum ama... E, ...personeli çalışıyordu... ...yani apartmandan sorunlular da... ...başımıza bir iş gelir burası bizim alanımız... ...burada kimse düşmesin... ...yan apartmanın önünde ne olursa olsun diyerek bunu yapsalar... ...aslında kaldırımlar daha güvenli olur Doğru Bu, söylüyorsun. Aslında Ankara şunun öncüsü olsa ne kadar havalı olur... ...o zaman işte bütün Ankara tebessüm şehri olur... ...sadece Bursaklar değil. Ve de değişik bir tebessüm... ...yani Bursaklardaki gibi değil... Ya en azından da ürkek insanlar şehri olmaz yani adımların dikkatli atan insanlar değil. Şimdi öncelikle kaldırımda rahat yürürüz. Kısa bir cevabım olacak. Öncelikle Hayda. Günaydin. aydın, Günay, ay, ay, dın, dın, dın, dın. Günay, ay, ay Çok güzel şarkı. Evet buyursun efendim. <gülüyor> Adele'e tavır yapan radyocu yakalandı diye yakında gazete verdi görürsün. Vallahi vallahi göreceğiz galiba. Vallahi göreceğiz. Neyse yani e, bir şey olmaz herhalde ya, yakalansan bile. <gülüyor> evet, çok büyük bir şey gerek yok. Şimdi e, hızlı hızlı şöyle tek tek cümle cümle geçelim. Mahalle sütçüsünden süt almayın. Dün biliyorsun ortalık karıştı önceki gün. Bakan bir, bir süt tartışması vardı evet. Süt tartışması ilk başta süt kanserojen dedi. Sonra yok yok diye binde bir yani o falan dedi bakan. E, o yüzden... En son böyle bağlandı konu. Mahalle sütçüsünden süt almayın diye. Ee, ondan sonra kaptanla ilgili haberler var. Gir zekalı dediğimiz kaptan var ya. Evet. En son... Süt konusu nasıl bağlandı şimdi? Süt konusu endişe etmeye gerek yok. Bin kutuda bir kutu olur en fazla gibi. Yani böyle mahalle kutulumu... sütçüsünü yaktılar ve sonra toparlamaya mı çalıştılar? Zaten 4 kişi mi 5 kişi mi toplam Türkiye'deki mahalle sütçüsü? Biz eskiden öyle aldığımızı biliyorum. Bazen de berbat oluyordu tadı. Anneannem bana şey diyordu da... ...keçi basmış sütün içine. Sanki yani <gülüyor> bu, bu keçi, iğrenç tatı... Sütçü keçi sütün mü basmış anlamında... ...yoksa keçi ayağıyla basmış anlamında? Evet bu. ayağıyla basmış. Bunun <gülüyor> insana güven mi vermesi gerekiyordu bilmiyorum ama... ...bu iğrenç tat ondandır falan diye. Ben hatırlıyorum Ali sütçüsünün... ...geldiğini evimize zamanında. E tabii canım hala var. Şimdi Değilmiş. gelmesin mi diyor. O adam geldiğinde... ...kapıdan kovun mu diyorlar bilmiyorum Almayın ya. demişler yani. Endişe etmeyin. Lıkır lıkır sütünüzü için... Ee, ama demişler e, şey yani pastörize edilmiş e, sütleri tercih ederseniz daha garanti olur demişler. Durup dururken böyle bir şey bu çıktı yani. gıdadaki sağlık konusu dünyanın en hassas konusu. Hani yayında istediğimiz gibi siyaset konuşalım ama şu gıda sağlığı konusu daha tehlikeli. Yani böyle zannederiz siyaset o konulara çok girmeyenin ortalık sakat falan filan diye konuşlar Bu daha şey. Yani o, o biz buradan biz... bununla ilgili bir şey söylesek o kadar e, nasıl diyeyim her konuda her yaklaşımın adeta fanatiği olmuş insan. Esas en sağlıklısı odur işte pastörize yaparken şunlar koyuluyor falan diyen de çıkar. Pastörizeler zararlı desek başkaları der işte o esas o öbüründe falan. Tabii sinirlen, doğru. O, o yüzden ya, afiyet olsun diyoruz. Afiyet, afiyet olsun. mesela. yitiyorsanız afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu GDO'lu ürünlerin e, artık ticareti serbestleştirildi ya. Evet. o şeyini kapsamında böyle bir yasalaştı. O konuyu da mesela hiç konuşmadık. Biz apar topar Var geçildi. O, o da tövbe tendlendir yani. Tövbe. Yani hiç hayatta girmeyeceğim konu. Hiç. Elbette fikirlerimiz var. Dost ortamlarında konuşuyoruz. Ya ne konuşalım? Biz Abrahamov için saatini konuşalım ya. 31 milyar... Geri zekalıyı bir... konuşalım mesela. Geri ne konuşacağız? Geri zekalı şey diye açıklama yap. Dünyada bizden başka geri zekalı diye adını adını koyan var mı? Polkak kaptan ko korkak diyorlar. Polkak falan... diyorlar. Ahmak diyen oldu. Ha, ahmak dediler mi? Ahmak İyi, tamam. diyen oldu. Çünkü Nedir korkak oldu? doğru teşhis değil. Geri zekalılık. Doğru teşhis o. Doğru. Bugün de korktum demiş. Yani dün demiş. Korkak tabii Her yani. Sen, Sen zekanı aşan bir işe girdiysen... ...korku dolu dakika. Bütün ömrü boyunca o dümen başında korkuyorduk. Nasıl çevireceğim? Nasıl sağ mı çeviriyorduk? Sağa gitmek için ne tarafa çeviriyorduk falan diye. Bu korkuyla yaşıyordu Neyse ya, bitmiş artık. Ya bitmiş geri zekalı falan diyoruz ama... ...yakında o adamı bir televizyonda falan göreceğiz biz. Dizisi, yani, olur. dizisi olur mu bilmiyorum ama bir, birileri bir röportaj yapacak. Antonyo'nun şey suçu ne? Ha bir kitap yazar belki. Kareye şöyle yakın giderken, el sallarken lak diye indi böyle bir şeyler yazar. Bir, bir şey geri zekalı olarak kaptanlığa kadar nasıl yükseldin mesela? Gerçi şu anda gözaltında değil mi? Evet. Abi, bileyim tutuklandı mı ne oldu? Bağlamak Çünkü, lazım. Kaç şimdi? kişi hayatını kaybetti o kazada ya? Ya yani. adam Dunan, kaç kişi kayıp şu anda? Evine gidiyor yani evde de tüpü var bilmem var o her zaman. Çevreye zarar verme riski çok yüksek olan bir adam. Pis herif. Ee, Abramovic'e şeyine bakalım biz. Abramovich. Evet. E... Abramovic dünyanın en zengin adamı değil herhalde değil mi? Çok zengin ama dünyanın Dünya... en zengin değil de zenginliğini en iyi gösteren adamı desek doğru olur mu? Bir ara dünyanın en zengin adamı da vardı galiba. Yani en değildi galiba ama. Yani Bill Gates'in üstüne bir ara Meksikalı bir adamın çıktığını biliyorum ben. Ama bu adamları hiç duymuyoruz. E şey var ya, Murdoch değil mi? Dünyanın zengin listesinde ilk sıradaaydı o bir ara. Robert Murdoch. Yani olabilir ama bunlar çok göstermiyor. Göstermiyor açık. Evet. Zenginlerini en iyi gösteren adam. Vallahi şimdi o da tartışmaya başlandı, tartışılmaya başlandı. Eski ortağı Boris Berezhovsky'nin açtığı 3.5 milyar sterlinlik bir tazminat davası var biliyorsun. Devam ediyor o yüzden bugüne Güzel kadar. Güzel bir tarih. Sen bana sen kaç ne kadar kaçabilirsin mesela? Ben sana Kaç evet. şimdi böyle bir bir zorla kendini. Kendimi yani, zorla derken e. düşünürken senin ne kadar mal varlığın olduğunu düşünerek mi zorluyum hem yoksa kendimi... Hem oradan sonra hem benim canımı yakacak bir meblağ olsun hem seni defa tamam. ulaştıracak bir meblağ Senin canını yakacak bir meblağ olarak manevi tazminatı belirliyorum. E, 100 lira. O, tamam mı? Ben şimdi yayında biraz esprili konuşuyoruz ya biz. Hı -hı. Böyle sertleştirmenin. Anlamı yok mu diyorsun? 100 lira. Abi sonuç olarak yayında konuşuyoruz. Yani gerçekten açmayacağım ki ben çıkıp... Yüze. Sen endişe etme. 100 lira. Yayında. Bozuk mu istiyorsun? 100 lira. Bir Fark de onu bence şey yaz, dilekçeye. Check. 100 lira şey ne derler? Bankı not. Yüzdük bank not olarak 100 lira. Seni yormak için, bitirmek için 100 lira... Manevi tazminat bu. Maddi tazminat e, olarak da... Onun için de... Ben onu kendim üzerinden düşünüp şey yapacağım değil mi? Evet. 20 lira. 120 lira 20 lira bir e, de o zaman sanamem bir yere gidiş dönüş ö, otobüs bileti A açık açık <gülüyor> Açık bilet zararlı diyorlar. Bakan, <gülüyor> Ulaştırma Bakanlığı açık bilet almayın diyor. Valla diyor dedin. 3,5 <gülüyor> milyar sterlinin bir tazminat davası var. Ee, devam ediyor. Dün e, Londra'da hakim karşısına çıktı Abramovic. Ee, paşa paşa gelmiş çıkmış mahkemeye. Ama şöyle bir bakmışlar ne nesini yazabiliriz nesini yazabiliriz diye. Ee, Roman Abramovic parantez içinde 45. Kolundaki saat dikkatleri çekmiş. Ben tam anlamadım ne olduğunu 263 liralık e, bilmem ne bilmem ne marka saat takmış 263 lira ucuz bir saat takmış. ucuz diye söyleniyor değil mi bu e, mahkemeye durum yok mesajını veriyor demek ki işte mahkemeye de veriyor eski ortağına da veriyor olabilir ondan sonra 4 yıldan bu yana aynı otomobile biniyormuş zaten Abramovich. O otomobille gelmiş mahkeme salonuna da. Hmm. Oraya vermiş. Gerçi 4, 4 yıl park. önce de çok lüks ve pahalı otomobiller vardı. Çok yok bildiğimiz otomobil yine burada markası ve şeyi var. Bildiğimiz otomobil dedi bizim ya yani şey <gülüyor> rahatlıkla telaffuz ettiğimiz falan değil mi? <gülüyor> Tabi canım. Ee, ondan sonra şöyle bir saate bakıyorum saati de büyütmüşler saate bakıyorum saat <gülüyor> mi diye arabaya bakıyorum araba mı diye ee, bu şey saatleri var ya asker saati Aha. dediğimiz efiksli evet. tamam ona benziyor ne güzel Vallahi güzel ama biraz evet, yine pahalı yapalım. geldi bana 263 lira verdiyse bu saate gerçi bu kalp atışlarını kontrol ediyormuş nabız sayısını ekrana yansıtıyormuş falan benim bildiğim bu adamın tekneleri vardı yarımada büyüklüğünde evet doğru yani böyle şey yapınca bir limana girdiğinde hakikaten oradaki coğrafi yapıyı değiştiren bir şey vardı. Sıcak soğuk su akıntılarını falan alt üst eden büyüklükte bir teknesi vardı. Tamam doğru var onlar daha duruyor. Bütün parayı tekneye verdi o zaman o. saate kalmadı mı? Bakanlar. Ya da öyle ya da birilerini şey yapıyor hava atıyor. O mesela çok pahalı saatlerin bu tip özellikleri yok ya yani böyle nabız tabii, tabii. şeyini gösteren işte bir şeyi yapan hiçbir özelliği yok. Gerçek el yapımı, başka gerçek, bir şey yok yani. Bu şeylerin falan var ya, yüksekliği gösteren, bulunduğun yeri gösteren, pusulası olan saatler var. Ya, bu outdoor sporları Yalnız, ya uğraşan onlar da çok bağlı. Bence zaten gerçekten zenginlerin takacağı saatte yüksekliği gösteren şeyler olması lazım. Barometre olacak ki mesela Gökdelenin kaçıncı katında olduğunu göstereceksin hemen. He Veya yani. özel uçağında ara ara bakacaksın. Ya da pencereden de baktırabilirsin yanındakine ya Gökdelenin kaçıncı katında. Yani hep orada yükseklik, yüksek bir şeyi gösteren saat olabilir. Bunu ayarlayabilir misin acaba? Ege? Tabii ki çok kolay. Ona ufak bir <gülüyor> program yazıyorsun. Teşekkür ederim. Ee, böyle bir şey 263 liralık saat taklidiye şey oluyor. Yani Demek ki e, Abramovici'den daha yüksek bir şeyler bekleniyordu. Tam anlamadım yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi ne olduğu da anlamadım yani. Abramovici taklidi yapayım mı? Çok korkuyorum. Şu anda çok korkuyorum. Ama yani içine rahat olsun. Dünyada hiç kimse bu taklide bugüne kadar yeltenmediğinden. Yap bakayım. Pazartesindeki yüz olay alıyor. Pucuzsattaki yüz olay alıyor. ben benle. Ege Karaca'nın e, Abramovich takdidi 19 Ocak Perşembe'ye damgasını vurdu Niye bekledin bunca senedir ya çok güzel Vallahi taklit bence bu <gülüyor> Sen bugüne kadar bir taktidim yok diye şey yapıyordun ya Abramovic taklidim <gülüyor> var cepte Abramovich şu anda cepte sevgisi Hiç diniciden. gitme yani sen o Cem Karaca taklidim olsun benim Yok işte şey Neydi bir de ne taklidin vardı senin meşhur Cem Karaca ile bir taklidin daha vardı Abramovich'ten Rob önce Robot adam mı? Robot adam değil ya Yine ünlülerden birinin O Twilight'teki çocuğun taklidin mi vardı? Onu yani tip olarak benziyoruz. Da. Tamam işte durup takdini yaptığını söylemiyor muydun? Öyle bir şey vardı. yani bence Ondan bunu Abramovic'e oynuyorum. Birinci sırasına ekle hatta. Birinci sıra. Hatta şu şey geldi ya seslendirme şey geldi ya. Sana. Aha. Böyle bir şiveli konuşmalarla falan bir seslendirme işi Aha, geldi ben, ya. Onu sen Abramovic o... olarak yap. Senin haberi yok. Ben tabii yolcular çıktım da ben o oldu? seslendirme yok, işinden yok. şöyle. Abi ben bunu beceremem. <gülüyor> Beceremedimden öte, yani ben bir iki deneme kaydı aldım ama utancımdan onları da sildim. Hiç bugüne kadar şive yapmanın bir gün işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. Ya işte şiveli teklif geldi, reklam teklifi ama maalesef ee, korkunçtu gibi ama yani zorunda kaldı. korkunçtu ya Kulağımda çınlamıyor. Hani e, mesela şey düşün. Taklitçiler var ya Yıldız Tilbeyi duyuyor o sesi çıkarıyor bir şekilde. Mesela ben sefa Sefa'nın sefa taktığı, taktığı hani. canım benim canım benim falan diye. <gülüyor> evet mesela. Ben yani yapamamanın ötesinde ne yapılacağını da bilmiyorum şey gibi <gülüyor> kulağını oynatamayan dinleyicilerimiz belki anlıyorlardır. Yani görüyorsun bir takım adamlar kulaklarını oynatıyorlar orada bir kas var demek. Sende de olduğunu biliyorsun ama böyle bir. Yüzün Nasıl oynatacağını kitlenip bilmiyorsun. Kitlenip kalıyor. Ne, neyi hareket ede bilmiyorsun. Ben ne ses çıkaracağımı bilmedim. Seni çok iyi anlıyorum. Bir Karadeniz şivesini yaptım. Hadi o da berbat yaptım. Şey diyor bir... Doğu Anadolu, İç Anadolu. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? E, Sivas'tan yapsaydın bir şey ya. Hiçbir şey yapamam. Eğer gerçek... <gülüyor> <gülüyor> ben dedim, Meyle de şöyle, sen gerçek tiyatrocununuz <gülüyor> lazım çünkü onlar çalışıyor işte. Hem ne ağızları falan filan böyle. Tabii canım. Şeyde biliyormuştu. Işte, konservatuarda <gülüyor> hocalar biliyorlar işte. Ah ni ağzına yen. Burak hoca vardır o hakimdir falan diye gidin onlardan bulun dedim. Yalnız sen, senin de Rus ağzına hakim olduğu ortaya bir çıktı. Bir Abramovich falan bir şey varsa. Yani dublajcı dublajcı da, da, da olsa öyle bir şey oldu ortaya çıktı. Bir de Ege Ege şeyi yapsaydın keşke. Ben bunu tamamen Ege e, şeyiyle yapayım. E, gerçi Ege deyince de o da o da bir zor ya. Sen ya onu yapabiliyor bir, musun? Yapabildiğim tek şey de var. Bozuk İstanbul Türkçesi. Bozuk İstanbul Türkçesi. Aha, yani ne demek bir, o? Şu konuşmam. <gülüyor> bildiğin konuşmam. Yok canım bozuk değil ya senin. Stav, onu onu bile yapamıyorsun demek istemiyorum sana ama. <gülüyor> o, o, <gülüyor> o da kadar. o da değil ya. Bazen İzmir'e gittiğimde de gevşiyorum. Yomlu konuşuyorum o kadar. Ankara'da yorum diyorum. Biraz daha artikülasyon var. İzmir'e getirelim. Daha bir diye konuşuyorum. O kadar. Ya o şiriyi ben de yapamıyorum ya. Keşke yapabilsek ben yani. Ben yapan ne kadar güzel yapıyorum. Çekar hakikaten çok güzel yapıyor yani. Onun, o da bir demek ki o da bir şey ama bundan sonra Abramovich diye ben yazdım Ege. Yaz yani, evet. Bundan sonra hani hep İngiltere'den haberler veriyoruz ya. Biraz hı. daha Rusya'dan haberler versek ben de Abramovic bulduğumda neler falan Bir ya. şey diyeceğim. Sen ilk o reklam e, denemesinde metnin okunmasının denemesinde bilgisayarın başına geçtiğin zaman evet. e, sesini alırken Karadeniz'den başladım. başladın? Daha doğrusu yeltendin. Şey dedim kendi kendine ne yalan söyleyeyim. Karadeniz zaten cepte dedim. Neyle başladın? Yani ne, ne noktada daha doğrusu hangisini yaptıktan sonra dinleyip vazgeçtin? Dinlemedim ben zaten daha mikrofonu He. falan bile hiç açmadan. Ha açmadın mı? Doğan Anadolu şivesi diye falan diye bir şeyler dedim. Böyle bir böyle bir ses çıkaran insan yok dünyada. Doğan'a dolu şivesiyle mi başladın? Yok dedim böyle bir ses yok ki. Böyle konuşulmuyor falan. Bir de hani o konuya hakim olan verilen cümleyi de şiveye uygun bir şekilde baştan kurması gerekiyor ya. O da bilmiyorum ne diyeceğimi yani. falan. Hiç beceremedim. Bir Korktum şey, kaldım. Bir şey diyeceğim şimdi dinleyicilerimizle baş başayken. Ee, Doğu Anadolu şivesi falan demiyorum ben sana hı hı. Ee, yaptığı şeyi tekrar yapar mısın bakalım bizim e, nerenin şivesine denk geliyor ama kendini sınırlama yani ben seni sıkıştırmış gibi olayım sanki Türkiye'den illa bir şey yapacaksın değil bütün dünya gibi düşüneceğim ben onu bir yapsana ne yaptı? Bir değişik bir şive ve yapıyorsun yani yani değişik değil. Yap, en iyi yapabildiğin şeyi yapıyorum ben sana. Hangi şeyi yapıyorsan yap demiş bir arkadaşımın babası. En iyisini yap demiş. Evet onu gelirler bulurlar seni demiş. Ee, ben de hep şöyle düşünürüm. Tarlanın 50 yerini 1 metre kazacağına onu da, da benim arkadaşımın babası dedi. Hangisi doğruydu onun? Bir yerine 50 metre kazmak mı, 50 yerini 50... ya tarla o... düşününce bir tarlaya kuyu açman hiç 50 metrelik kuyu açmak. O galiba yok. içinde olduğun duruma göre değişiyor ya kıvırttırılan laflar gibi bir şey o. Yani mesela sen bir yerde çok şey yaptıysan yüzey olarak 50 tane 50 metrelik alanı yüzey şey veya derinliğin duruma ee... göre değişiyor yani tamam. o söz. O yüzden onu da dutluk mesela aynı lafı eden adam o dutluk buralar dutluktu diyen adam da o adam. Neyse. Tanımıyorum Oktay. De çevre, de <gülüyor> Sevrendeki insanları çok tanımıyorum. Hadi sen şu şiveni yap dünya üzerindeki. Şive yapayım. O zaman hani e, dünya şivelerinden bir tane. Dünya şivelerinden. Her pazar radyo tübe. Ee, kırım şivesi. Neresi olduğunu söyleme. Tamam, söylemiyorum. Ya şimdi kırım yapmamak zorundasın. Tamam. Diyen gitti tamam. Başka bir şey yap. <gülüyor> Pahalı sat takıyoruz. Laf ediyorlar. Ucuz sat takıyoruz. Laf ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynısı ya. <gülüyor> Yeterli. Yeterli. <gülüyor> Yeterli çünkü ben... Bakayım. Yeterliymiş evet. <gülüyor> Buyursunlar Oktay be, neler oluyor dünyada? Oscar'da yok bir zamanlar Anadolu'da. Oscar'ın listesi yayınlandı en iyi yabancı film Oscar'ı bu sene kime gidecek hangi filmlere bakmamız lazım ki önce diye soran adamın eline verilecek listede bir zamanlar Anadolu yok Nuri ondan Bilge sonra... ceylen şey diye mi düşündü acaba ben şimdi bunun şey ne derler takım elbise giymeyin buruşmasın Oscar'larda giyerim diye düşündü de ondan mı çıktı acaba hırkayla Öyle ya bir... niye olay oldu? Ben onu anlamadım. Niye olay yani oldu? Yani orada ya? bir şey var ya. Siyad'ın ödül törenine evet, gitmesini yani diyorsun değil mi? Bence bir ayıp tam anlamıyla. Normalde kıyafet meselesine hiç kafa takan bir adam değilim ama, ama. ayıp diyorsun Gördük de. işte jilet gibi olduğu zamanı da gördük. Ama Siyad'da da öyle bir şey kıyafet zorunluluğu yok ki. Yani i̇şte, kendisi de gerçi ayı. Siyad'da yaptı bu açıklamayı dün de. Ne biz, biz de yani kim yaptı tam bilmiyorum ama oradan... Ee galiba başkanı mı artık şeyin, derneğin başkanı mı kim yaptı bilmiyorum ama bizde öyle, öyle bir şey açık kıyafet zorunluluğu yok gibi bir ama bunu okudum bak yani kırgın mı yaptı şey mi yaptı altında ne var falan onu bilmiyorum. E ne diyecektim canım rezalet rezalet yaptık yani ama bir taraftan da twitter'a <gülüyor> biraz şey yazmış yani o kadar güldüm ki eltim'in kına gecesi gibi organizasyon yapıyorsun sonra da adam kazakla geldi diye eleştiriyorsun falan diyen bir Şeyde, bir taraftan o da var elbette ama gene de bir asgari saygı gerekirdi gibi bir şey geliyor benim aklıma gelmiş işte bu en canım, çok de gelmiş yani, konuşmasını yaptılar güzel, güzel teşekkür etti gitti ya Antalya altın portakalda en çok oluyor bu bir de sıcak ya orası evet orada bir başlamıştı zaten. evet orada bir hakikaten bu duruş, ba duruş, önce başlamıştı evet doğru muşla falan çıkanlar oradaydı da yani tamam illa smoking giymene gerek yok da Şeyde kıyafet zorluluğu var belki de bak Kanda. hiç düşünmediğimiz şey soğuktur belki soğuksa yani hiç, hiç diyeceğimiz bir şey yok orda. E, iç, yani. içine bir şey giyilmiyor mu içlik tipi? Valla giymiyordur herhalde. üstüne kazak belki de smokinin üstüne kazak giymişti çıkaramadı onu altında kazan altında smokin var Maalesef falan diye. Ha, öyle değil mi? Maalesef hem lağlı konuşmaz bir gece ya, hem de altında siyah tişört olduğu görünüyor kürkün altında. Evet böyle ee, bir tişört var. Şimdi onun dışında ülkemiz Kazak peki şey mi? Ne? Yani bu falan kazakları oluyor ya. Kazak değil, hırkadan pahalı. Hırka hırka. Tamam, onlardandır belki. Yok bu biraz benim hırkama benziyor ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> <biri>. <gülüyor> bu niye ya çok çık. Bence güzel yani normal. Hakikaten sıcacık tutar bu. Kalın. Markasını da ben buradan verebilirdim. Çok rahatlıkta zamanında <gülüyor> sıkıntımız olmaz. Hiç alakası yok. Ne alakası var? belirli bir markayla sıkıntımız olmasaydı... ...ben markanın ne olduğunu söylerdim burada. Ülkemize gelen ünlüler... E, ...diye Köşemiz... bir dosyamız var biliyorsun. Evet. E, niye bu, bu kadar olay oluyor bilmiyorum ama... E, ...yeni bir ünlü geldi. E, Megan Hoş Fox. Keşke daha güzel havada gelseydi. Keşke daha... E, ...ünlü biri gelseydi diyeceksin zannettim. Megan Fox... E, ...bakmamış ona, havaya bakmamış... ...şeyine bakmamış... ...ve dublörüyle gelmiş eee kullanmış böyle şey Fox. mi demiş çok soğuk ben böyle çıkamam sen açık saçık bir şeyler giy dolaş benden şimdi beklerler mi demiş. İstanbul yolculuğuna çıkarken Los Angeles'ta falan filan Atatürk Havalimanı'nda Limanı'nda yüzünü gör. Ya Megan Fox'un dublörünün Megan Fox'tan hiçbir farkı yok ki bence. Keşke dublörünü gönderseydi sıcak sıcak otursaydı. Aa, o da gelebilirdi evet. Niye gelmiş bir de? Bir reklam filminde oynayacakmış. Tamam işte. Tamam. O kadar ne kadar benziyor? Bir ya Aa, şey yapsaydınız. Reklam filmine dublörüyle geldiyse güzel bir reklam demek ki. Oraların buraların göründüğü bir reklam olacak. Reklam filminde dublörünü kullanmayacaktır canım. Niye getiriyor dublörünü o zaman? İşte bu gazetecilerden kaçmak için biraz Handicim. da biraz da dublörler biraz bu en son Amerikan başkan yardımcısı mı? Dışları bakalım kim geldi? Geldi alışveriş yaptı Bursa'da falan, İstanbul'da bir helva aldı, peynir ee, aldı, gitti doğru. ya. O dublörüyle geldi ya. Ya şimdi orada suikast falan söz konusu. Bu Megan Fox niye bunu yapıyor? Zaten gazeteciler sanki bütün şeylere bakıyorlar. Uçaktan kim inecek falan diye manifestlere bakıyorlar gibi bir ...hava yaratıyorlar. Alakası yok. Ya orası Zaten öyle. Zaten Megan Fox'a para veren adam daha şimdi ortada hiçbir şey yokken reklamını yapmaya başlasın diye gazetecilere haber veriyor. Git bak Megan Fox'u getiriyoruz reklamımız için diyor. Gazeteciler gidiyor. Orada da dublörü mü görüyorlar? Nasıl anlaşma bu? Ya şöyle düşün. Sen dublör şimdi Megan Fox, Megan Fox açısından bakma. Şu Amerikan Başkanı'nın dublörüyle gel dediğim, yardımcının dublörüyle gel dediğimdeki olay, dublör gelmişti buraya evet. ve en az e, orijinali kadar e, burada sükse yaptı yani gitti o pazara gidelim falan ben dublör olduğunu düşünüyorum tamamen çünkü azar yani, azar aldı her gitti, şeyi e, azar azar aldı, gezdim, aldı hani o kadar güvenlik şey varsa çarşıları pazarlara gitti git, gezdi gitti alışverişini yaptı falan o yüzden şimdi bu dönemde dublörlerin getirdiği ilk şart o sen nereye gidersen git ben seninle geleceğim ilk şartım bu Diyorlar. O yüzden de Megan Fox'un dublörü e, yani hani gerekli mi gereksiz mi şey yapmadan o şart gereği gelmiş olabilir diye düşünüyorum ben. Yoksa niye gelsin ya? Ya da gazetecilere bir iyilik olsun diye gelmiş olabilir. Hani onun da fotoğrafı çekip mega Fox ile çakılabilir. sohbet oldu herhalde. Herhalde. Ama Türkiye'ye gelen ünlüler biliyorsun biz hep sohbet konusu yapıyoruz. Mesela Dustin Hoffman'dan başlayarak. Sting, ülkemiz bir sohbet konusu cenneti diyebilir miyiz oktora? Sting'den başlayarak çamurlu konuştuğumuz zamanlarda anlatıyorum. Yarın beyaz şoldaymış bu arada. Ama <gülüyor> kimselere söz vermeyin diyoruz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabah. Radyo süresiz Modern sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize günaydın. Öksürdüğü <gülüyor> koymuşum stüdyodan çıkar mıyım hiç? Buyur konuşalım. Ne kadar güzel. <gülüyor> Halbuki tecziz tecizledilen... Ben burada kendi kendime ısınmaya çalışıyorum. Yarın istersen gel sen de buradan yap. Eğer yeteri kadar iyi olabilirsem falan gibi bir cümle de devam et bence. Yok, benim de burnum akmaya başladı zaten. Yani bu sonuçta grip dediğim şey bir meşale. Elden ele dolaşacak. Ama ben bu kadar hızlı el değiştirdiğini bilmiyordum ya. Dün Fahir geldi ben hiçbir şeyim yoktu. Domuz gibiydim ben. Sonra böyle birden hasta domuz gibi oldum. Yani böyle bir... <gülüyor> Öyle bir şey oldu. Bu arada dün 18 Ocak dünya genelinde bir protestonun uygulandığı gün oldu biliyorsun internet. Evet. İnternette paylaşımın adı oldu korsanlık. İnternette Amerika'dan bir yasa geçme hazırlığında hı hı. meclisten, kongreden daha doğrusu korsanlık deniyor buna. Bununla mücadelede e, yani sopa bir, diye bir yasa var biliyorsun. E, korsanlık dediğimiz şey şöyle değil mi? Bir arkadaşım bana seyrettiği bir filmi veriyor. Ben bunu seyrettim çok güzel. Sen de seyretmek ister misin? Diyor. Baby. Ve bu bir arkadaşım bana film vermesi hı hı. korsanlığa giriyor. Sadece e, film üzerinde değerlendirmeyelim. Müzik. Müzikle değerlendirme. Yani bunlar tabii ki var. Ama bu şeye kadar gidiyor ee, işte Wikipedia'da paylaşılan bilgiler var ya Bunların da bir telif hakkı olduğu için Bunların da sınırlı olması Gerektiğini söylüyorlar ee, Aynı zamanda işte bu sözlükler e, Youtube'daki videolar yani illa böyle bir e, ticari dolaşıma girmiş ürün olmasına gerek yok. Gerek yok. Bilgi paylaşımı aslında. Burada e, engellenmeye çalışılan şey genel olarak paylaşıma karşıyız diyor. Aynen öyle. Genel olarak paylaşıma karşıyız diyen Amerika e, böyle bir bu, yasa yani, çıkardı. Çıkarmak çıkarmaya hazırlanıyor. Paylaşım bizi biz yapan tüm değerlere aykırı. İnsanlar belki de bu interneti bu paylaşım yüzünden sever. Bunun da bir önüne geçmek gerek mi dediler bilmiyorum da internette o zaman biz herhangi bir şey yazarken ...sadece kendi fikirlerimizi mi yazacağız bundan sonra? Onu nasıl yani belirteceğiz bir e, Duyduğumuz bilgi kırıntısını yazdığımız anda... ...bir araştırmacının sonuçta uzun bir e, süreçte geliştirdiği fikirleri... ...ondan izin almadan kullanmış olma durumuna düşmekten ben korkarım açıkçası. Yani o da var. Yani K ödemelerini hı hı. mesela internetten bakıyoruz. Onun dışında yani K ödemeleri de çarşamba günüymüş falan... Dediğin anda çünkü sonuçta o siteden aldığım bilgiyi kullanıyorsun gibi bir şey olacak. Yani o da var tabi şey de var bir de kendi fikrin olduğunu yazacaksın ama kendinin o yazdığın kişi olduğunu nasıl ispatlayacaksın internette? Çok doğru. O da bir garipi açmaz. Tabi bunlar işin sakat noktaları ama tabi işin ucunda yine şey var para var. Aynen. Para var. Evet aynen öyle o yüzden ekonomik bir hareket bu diyor ve e, dün işte başta Wikipedia olmak üzere e, birçok sitede bu e-isyana destek verdi. Sopa ilgili, galiba e, bu evet, insanın kısaltılmışı. Sopa. Hı -hı, sopa. E, Stop Online Piracy Act. Burada piracy dediği de işte bizim, bizim bütün sharing dediğimiz. Bizim bütün bilgilerde yaptığımız şey. <gülüyor> Aynen o. Halbuki ne güzel Amerikan özdeyişi sharing is caring. Nasıl bu noktaya geldiler birkaç yılda? Amerikan öz değişimi acaba o ondan da çok emin değilim ya öyle bir e, onu da ona da bir bakmak lazım. Onun İngilizce dışında, olabilir. çünkü olabilir. İngilizce. <gülüyor> İngilizce doğru. Pipa diye de bir şey var. E, Protect IP Act. O da e, senatoya sunulmuş entelektüel mülkiyetin korunması yazısı diye geçer demiş onda. Bunlar işte. E, Bunlar ne kadar havalı isim verirsek verelim. Sonuçta mantık, bir şeylerin paylaşılmasını engellemek olarak sayılıyor. Şeyler. Evet, o yüzden de böyle bir hareket vardı. Vallahi güzel o şey oldu. Yani ülkemizde pek gündem olmadı bu ama dünya, dünyada böyle bir yine bir ortak bir hareket edildiği ender olaylardan bir tanesi galiba bu. Napster, şimdi bu işleri bir bozmuş diye zamanında. Hı -hı. Esiden şarkıları internet sitesine yüklüyorlardı. Ondan sonra oradan indiriyordu insanlar. Sonra dediler ki sen oraya nasıl yüklersin benim şarkılarımı falan dediler. Sonra hiçbir yere yüklenmediği şarkıların insanların bilgisayarında olduğu böyle bir aracı site olmadan paylaşıldığı bir dünya ortaya çıktı. Onun da sonunu getiren metalik oldu. Evet. Bir rock grubunun da böyle bir şeye kalkışması evet, zaten o dönemin unutuldu gitti belki ama hakikaten çok enteresan. Sonra tamamen yapıyı değiştiren torrentler oldu. Herhalde bu yasa torrenti de şey Torrent'e ya yani. gelinceye kadar zaten başka başka Gerçekten, şeylere de dokunuyor yani bu. Wikipedia gibi bir şeyi de tabii, tabii. içine alıyorsa zaten hiç girmeye gerek yok. Zaten şöyle bir genelleme ile bakacak olursak 24 Ocak'ta başlayacak görüşmeler oraya kadar iki farklı cephe var. O cepheleri şöyle bir şey yapacak olursak bir cephede film ve müzik endüstrisi büyük yayın evleri var. Bunlar Hı -hı. tasarıyı destekleyen gruptalar. Tabii ki. Diğer tarafta Google, Yahoo, Twitter, Ebay. Amerikan Online gibi e, teknoloji şirketleri de tasarıya karşı çıkan tarafta. Garip de bir durum var yani. Böyle bir... Yani aslında garip bir <gülüyor> durum değil. İşte bu tasarıyı destekleyenler geçmiş yüzyılın mantığıyla iş yapan şirketler hali. Evet. Gerçi doğru. Yani yayın evlere işte e, kitapları basan. Yani sonuçta o yolda devam etmek istiyorlar. Bildikleri, kendilerini güçlü hissettikleri yolu. Müzik şirketleri, CD basalım, millete CD'leri verelim. Onlar gerekirse MP3'e çeviriyorlar. Film dünyası da aynısını yapıyor. Diğer karşı gruptaki şirketler de, işte son yılların şirketleri, Evet, doğru, Teknolojiye sırtını dayamış, teknolojiyi dönüşüren şirketler. Tabii Onun, burada say, yani, saymadık ama Altavista'yı da ben buraya e, kişisel girişimle ekliyorum. Tabii ki bu da Altavista'ı destekliyormuş herhalde evet yani. Tabii ki şey Google, Yahoo, Twitter e, gibi e, itiraz edenler arasında Altavista. Onu yazılmamış ama şimdi yasaya ihlal eden sitelere erişimin engellenmesi için Visa, Mastercard, PayPal gibi e, ödeme hizmetleri verilmeyecek. E, bu şey çıkarsa. E, yasa kabul edilirse ondan sonra internet hizmeti sunan kuruluşlara e, ilişkileri kesilecek ve Google, Yahoo gibi arama motorlarının Altavista gibi arama motorlarının sonuçlarında yaralamayacaklar. Ondan sonra e, bunun yanı sıra yasayı delen sitelerin linkleri Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşılırsa ilgili kurallar internetin dev platformlarında içine alıyor olacak falan filan. Sonuçta e, şöyle bir teori var Amerikan ekonomisine bu yolla verilen zararı büyük ki 50 milyar dolar efendim demiş bir tane ben böyle papyonlu bir adam hayal ediyorum bu cümleyi kuralım. Yani 50 milyon dolar 50 milyar dolar mı? Milyor, milyar, milyar dolar. milyar dolar. 50 milyar dolar zararımız var bu işlerden diyorlar ama öbür tarafta da dünyanın başka bir ekonomi var. Yani e, gelecekle ilgili bir karar alınacak orada. Dünya dönüşecek mi? Biz oradan kaybettiğimiz 50'yi buradan kat kat çıkaracağız mı çıkarmayacağız mı diye düşünmeler lazım. Sopalara gelesin diyoruz e, son olarak bu e, sopa konusunda. Ya, Uğraşan de... cephelere. Moralini bozmak gibi olmasın da Altavista'ya konma girdim ben yıllar sonra. Ne olmuş abi? Bu web sayfası kullanılamıyor diyor. Saçmalama, olur mu ya? Bana dinleyicilerimiz gönderdi Altavista diye bir şey var. Şu anda ee, yanlış yere girmişsindir sen. Altavista'yı düzgün mü yazdın? Yani çünkü önceden bin girilmemiştir o bilgisayar. ha. Vallahi çıktı. Yanlış yanlış şeye tıklıyorsun. Aynı yapmışlar. Sevgi dinleyici. Aynı Google'ın aynısı işte. O vardı Google. Ondan sonra şey oldu. <gülüyor> esas esas AltaVista demiş. Ama ben senin dediğin şeyi askerden ya, döndüğümde yaşamıştım. Ya evet ben de o Ben askere vardı. gittiğimde AltaVista'dan bir şeyleri arardık. Döndüğümde hiç AltaVista yazıyorum falan. AltaVista beyler AltaVista ya falan diye. Bana başka bir Tabii gözle aynısı. bakıyorlardı. O dönem demek ki bir 8 ayda Google coşmuş gitmiş. İşte o zamanlar abi. ilk girdiğinde biliyorsa gagal diye geçerdi. <gülüyor> Gagılar, gagıl gagıl diye şey yapıyorlar. Benim aynı şey oldu canım. Yani benim de en büyük askerlik anımdır bu. Yani askerden döndükten sonra yaşadığım bir anı da olsa içinde askerlik dönemi geçtiği için aynı şey böyle. Herkese de olmuştur herhalde. Bir o bir de üniformalı herkesi komutanımdan ötü. En güzel iki askerlik anız. Ankara'ya görevlileri mesela görevlisi dediğim yani onu <gülüyor> lütfen inenlere öncelik tanıyınız diye uyaran adam var ya veya ahlak İçinde davranınız yani. Onda bakayım yeterli. Yeterli. Teşekkürler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Adaletin gazozu gazlı olur. Pss. Çok özür dilerim. Yeni sezonda küçük mübaşirde bütün gizemler birer birer çözülüyor. Ben senin biyolojik baban değilim küçük mübaşir. E onu zaten biliyorduk Hakim Aksımıl amca. <gülüyor> de küçük mübaşirdin. Er kulağa giren biri değil. Arbicide gerçek yüzünü görmeyi nasıl başarırsın? Hey küçük mü başır Şu yeni gelen çaylak da kim? Asi hakim, Bu New York'tan geliyormuş. Hey ufaklık, motoru park etmek ister misin? Yakala. Yipaa! Michigan semalarında kara bulutlar dolanıyor. Sayın. Bayanlar baylar, değerli basın mezunları, Bimirsur Atulik'in en gururlu ürünlerinden birindeyiz. İşte karşınızda teknolojinin son ürünlerinden biri, Robot Mivaşi. Ve tüm bunlar arasında yüreklerde yeşeren sıcak duygular. Beni anlayalım. Cinselliği doya doya yaşamaktan ve yaşatmaktan başka çarem yok. Küçük bir başır, yeni sezonuyla Amerika ile aynı anda Modern Sabahlarda. Modern Sabahlar hafta içi her sabah radyo ortudu. Küçük bir başır, kırmızı feneri kendine tut. Jack Pimbers. <gülüyor> Modern sabahlar oh, oh, oh, oh. Modern sabahlar Hiç öyle tavırı yapmana gerek yok. Ben yıllardır söylüyorum size. Çocuk yapsaydınız bugün ısıtıcıyız. Senin de isteme hakkın olurdu. Benim çocuğum var ben hasta olmamam lazım diyebilirim. Doğru söylüyorsun ya. Doğru söylüyorsun. Hem de yani zaten kırıldı yani. Hava kırıldı. Güneş kendini iyiden iyi hissettiriyor artık. O senin güneş dediğin yanındaki kızıl ısıtıcı Sabah daha soğuktu. Şimdi eksi altı derece yani. Eksi altıya mı yükselmiş? Tabii. Aa çok iyi olmuş o zaman güzel ya. Güzel derece. Çok güzel olmuş. Hoş. Bahar havası. Eldivenlerimi takayım ben o zaman. Gazete sayfasını çeviremezsiniz ama. Hazır zaten gazete sayfamız. <gülüyor> <gülüyor> Sayfayı hazırladım. Haberimiz de belli. Ee, aslında hiç bakmadan da şey yapabiliriz. Çünkü bu e, dün yine kaynayan olaylardan ama e, ayrıntılı olarak gördük. Kocaeli'nde Dilovası Belediyesi e, e, basın yayın servisinin basına dağıttığı bir e, şey var. E, gazete gibi bir şey var. Marmaray ziyareti diye bir şey. E, bu belediye başkanının ...yaptığı ziyaret gösteriliyor... ...fotoğraflarla anlatılıyor... İşimin başındayım mı diyor... Evet, ...Maymaray Projesi'nde işte... Dilovası e, Belediye Başkanı'nın ziyaret etti... ...işte şöyle yaptı, denetledi falan filan diye... ...orada fotoğraflar var... ...bu fotoğraflardan e, bakıyorsun... ...gerçekten e, Sayın Cemil Yaman... E, ...yani hakikaten gitmiş ziyaret etmiş... ...sonra biraz daha dikkatli bakıyorsun... ...biraz daha sonra ne dönüyorsun... ...ya diyorsun bu Cemil Bey yoksa Cemil Bey'in yüzü mü sadece? Baksana bir şey olmuş. Bakayım diyor yanındaki ve bir bakılıyor. Gerçekten Cemil Bey'in yüzü alınmış oradaki ekipten birinin yüzüne montajlanmış. Yani Photoshop teknolojisiyle ama yani böyle iyi bir Photoshop gibi gelmesin gözünde yani Biraz derinde. da yaman bir Photoshop'la. Evet biraz da yamanlıkla. Ee, onun olmadığı ortaya çıkmış. Gitmemiş yani. Gitmemiş. Git gitmiş fotoğraf çektirmeyi unutmuş. Onu Photoshopla hallederiz. Başkanımız demişler. Yoksa hiç gitmemiş. Onu Photoshopla halledin. Bu soğukta çıkamam mı demiş. Yani e, Cem, tamamen başkanımız Cemil Yaman'ın bilgisi dışında yapıldı bu demiş. O konuya girmek istemiyoruz ama demiş. O demiş. Söylemedi bize bunu demiş. Siz kimsiniz demişler. Biz de tam bilmiyoruz demiş. Yani ne oldu belli değil. Ne olduğu belli değil. Ee, Teknik başkan yardımcısı Fatih Dikici başkanlığında bir teknik gezi düzenlemiş. Bak yapılan açıklama bu. Yapılan gezinin resimlerini basın servise verirken e, sehven teknik <gülüyor> yani ne kadar güzel keşfedildi bu sehven kelimesi. Ne mi? kadar güzel hakikaten ya. Çok önemli bir boşluk vardı açıklamalarda. O sehven kelimesi doldurdu onu. Sehven yapılabilir mi? Yani sehven Photoshop'ta bir başka kişinin yüzü başka kişinin yüzüne sehven yapıştırılabilir Başkanın hayranı mi? Hayranı vardır. O yapıyordur devamlı böyle değişik değişik işte konanın vücuduna koyuyordur falan orada bir de kafasında baletle photoshop yapmış bir taraftan yani günümüz dünyasında çok uygun bir şey yani eskiden başkanı orada görünce insanlar etkileniyordu birbirlerine söylüyordu şimdi photoshop ya daha doğrusu fotoğrafla yürüyor işler. evet yani ama o, günümüz dünyasında... fotoğrafı gördüğün zaman gitmiş oluyor. Zaten gittiğinde ne oluyor yani? Taş mı taşıyor oraya gittiğinde? Ya bunu böyle yapmıyoruz, şöyle yapın diyerek 200 milyon dolarlık bir kısa yol mu buluyor? Yani günümüz... Başkanın gitmesinin ne faydası ne var? Ne faydası var? Doğru duruyor ama, ama Büyük ihtimalle Benim başkanım. burada yani itiraz ettiğim nokta tam günü yakalayamamışlar ya Photoshop'a çalışırken. Yani bundan 15 sene önce, 10 sene önce civarındaki bir Photoshop... E, teknolojisi kullanılmış ki gözle böyle bir ayrıntılı yakından bakınca daha doğrusu anlamış yani galiba herkes, uhuyla yapıştırmışlar yani bugünün teknolojisi kullanılsa mesela o da anlaşılmaz ne kadar güzel şu anda herkes mutluydu valla aslında bu dış ziyaretler falan filan oluyor ya hmm. onlar da photoshopla halledilse e zaten yani böyle devlet büyükleri falan gidiyorlar ya gittikleri ülkenin otantik kıyafetini giyiyorlar hmm. en azından o fotoğraf kısmını şeyle halletseler yani o biz yapıyor muyuz ya bizim ülkemize gelenlere? Yapmıyoruz öyle bir şey. Yapmıyoruz. Doğru. Biz mekanda yapacak mıyız öyle bir photoshop mesela ünlülerle fotoğraf gibi bir şey bağlayamadık ya biz. Biz yapacağız. Benim hani onu konuşmadan önce biz ülke olarak onun eksikliğini hissediyor <gülüyor> Neyin eksikliğini ya? Gel bir... mesela gelen bir adamı ben şey hatırlıyorum işte bu Türkiye Cumhuriyetleri gittiğin zaman oranın evet. yöresel kıyafetlerini bilgidiriyorlar işte. Böyle tamam. Değişik başlığı oluyor. Böyle bir kaptan gibi şeyler falan oluyor. Tamam. Bizim böyle büyüklerimizin var öyle fotoğrafları. Gittiklerinde var. Gittiklerinde evet. sembolik olarak. Tamam. Türkiye'ye gelenlere giydiriyor muyuz öyle bir şey? Bizim kıyafetimiz yok. Türkiye'ye gelenlere... Geleneksel kıyafetimiz var mı? Yani, yani bak, o ülkede ki giydir... insanlar da aslında o kıyafetleri giymiyorlar. Giymiyor, Geleneksel kıyafet diye gelen misafire giydiriyorlar. Belki de gülüyorlar. diye <gülüyor> Arkasından ama yapmasınlar artık onu photoshopla bu çok bir eğlenceli bir tören midir? efendim size yöresel gerek yok, görüşmeler var ya onu bir giydirelim onu benim, basın ister mi diyorlar en son benim e, o tip bir şeye şahit olduğum e, olay şeydi Süleyman Demirel'in günü... garip bir fotoğrafını hatırlıyorum öyle yöresel nerenin olduğunu da hatırlamıyorum da evet Süleyman Demirel'in vardı bir de e, Tansu kuzu verilmişti yine yurt dışında yani Türkiye'de de verilmişti de yine Türkiye Cumhuriyeti'nde kuzunun yeni bir espirisi var kuzu onu yayından sonra soracağım sana ne espirisi var diye de. Ya yersin. Espriye bak. Kuzunun esprisi o senin esprin. E o da espri mi yani? Birkaç soru var. O yüzden yayından sonra dedim. Şimdi ben en son o tip bir olayı Hayır Güney Afrika'ya güne, <gülüyor> Afrika gittikleri zaman e, hatırlıyorum. Şu andaki hükümetin. Vuvuzela çalmışlardı Güney Afrika'ya giden. Kulağının dibinde. Evet uçakta. Ya, üst düzey protokolün kulağına vuvuzela çalınır mı? Ya? Üst düzey protokol değil ya. Şey işte gazetecilere çalmıştı. Ee, ne bakan olduğunu hatırlamıyorum ama şu anda bakanlarımızdan biri e, vuvuzelayı çalmıştı. Hatta e, başbakan da gitmişti. Başbakan'a da çaldırmak istemişlerdi ama herkes böyle sen söyle sen söyle la, sen söyle diye böyle birbirini dürtmekten. Öyle. Ko Söylenmemişti. Koca başbakanın vuvuzel, yani tabii ki başbakan vuvuzel Açası bütün gazetelerde onu gördük. Tabii canım ama ne alakası var ya flash haber olarak görürdük ben sana başbakan vuvuzeliyi çaldı diye yani ya. ya, hakikate iyi ki öyle bir an yaşanmadı ya ne alakası var mı dedi veya hiç soramadılar mı? ben soramadıklarını gördüm belki de yani gizden bir sormuş olabilirler yani çünkü herkesin birbirine sen soradi şunu şunu şunu göster falan diye onun mesela başbakan görebileceği bir noktada tutuyorlardı falan vuvuzeli acaba çalar mı diye görürse istemiyor <gülüyor> yani şimdi bu tip adamlardan daha korkunç bir şey böyle bir başbakan olsaydı daha şey olurdu. Oraya gittin de bana Vuvuzela bulsan sana Orada var. Yani. Vuvuzela bir poz verin. Başkan başbakan Vuvuzela, işte Vuvuzela ayarlayıp diye koşturan adamlar olsaydı. İşte bakanlar kurulunda korkuncu. var. Yani bakanlar kurulunda var. Çünkü <gülüyor> e, çünkü şey oldu ilkini ben o bakanı şu anda hatırlayamadım ama bir kere çalmayı denedi giderken Hı -hı. çalamadı. Sonra bir esprilerle bağlandı konu. Sonra dönüşte tekrar aldı Vuvuzela'yı eline. Bu sefer şey çaldı. Yaptı. ...herkes alkışladı ve konu bağlandı. Yani zandırılmış ...huvuzaya... <gülüyor> ...mesela Hursuz o tip bir şey. Yani İlla bir giyecek olması gerek yok... ...ülkemize gelen liderlere bir şey de çaldırabiliriz mi diyorsun yani? Ya o da olabilir... ...bizim bir yöresel kıyafetimiz... ya yani daha geleneksel, kıyafetim. Kıyafetim, geleneksel kıyafetimiz yok bizim. Ne? Yani Efe şey... kıyafeti mesela. O mu yani ya da... Ha, kıyafeti. Şey yapıyorlar... ...kırıkpınar ağası oldu falan gibi bir şey yapıyorlar... Galiba o yeleği giydiriyorlar. Şaka yapılan bir şey var mı? Şunun üzerine al diye giydiriyor. Turistlere şey takılıyor ya. Fes takılıyor. Yani o da aslında gerçekçi bir şey o değil. O hiç yani. değil canım. Sanki turist buraya 100 yıl önce gelmiş gibi. Onu da hiç anlamış değilim ama. <gülüyor> yani. Ee, yok yok. Kırpınar ağası olsun. yapıyorlar. Bildiğim bir tek o var. O da şimdi yani Ankara'ya gelmiş. Atıyorum. Işte ne ne İngiltere sonra? Başbakanı gelse. Seymen yani. Ne yapacak? Kırpınar için... ağası. Yok galiba yapıyorlar ya. Yani yörelere göre bir şeyler yapılıyor. Yani Türkiye içinde dışarıdan gelenleri değil de mesela ee, devlet bu otokulünün tamam. e, ülke içindeki gezilerinde galiba bir şeyler yapılıyor. Ya ben şeyi hatırlıyorum ama o tabii. Yani Karadeniz'de mesela o hani böyle faktörden bildiğimiz bir siyah yelekler falan var ya hı hı. ondan galiba giydiriyorlar. Kraliçeyi Bursa'ya götürdüğü zaman Cumhurbaşkanı e, Türkiye'ye gelmişlerdi, Bursa'yı evet. ziyaret etmişlerdi. Orada bir e, kaftan tipi, kaftan mı deniyor kadınların giydiğine de? Evet Kaftan tamam. mı deniyor bilmiyorum da o tip bir şeyi ben... Gildirik. gildiğini hatırlıyorum Ama Belki o da Bursa'ya özgü Türkiye'ye özgü diye şey yapmıyorlar galiba Evet tabi o da Osmanlı şeyinden Evet ya yok bizim öyle bir şeyimiz yok Yok, yok. O zaman baklava, yok baklava yerken Ay, Mis gibi işte Fotoğraf. adama ver Kaftan vereceğine ver baklavasını Mis gibi adamın neşesi de. Lokum ver şey ver Türk kahvesi baklava, 250 gram peynirini de ver Cezve takımı. Mis. Şey takımı Kahve takımı daha doğrusu Ne kadar güzel bir hediye işte Teşekkür ediyoruz. Yani, o çözmüş olduk. Bunu Amerika da yapmıyor. Her gelene bir kovboy şapkası takmıyorlar mesela. Aynı bizim gibi. Yani biz doğrusunu yapıyoruz o açıdan. Eksikliğini hiç hissetmiyoruz. Avrupa'da da yok canım. Avrupa'da var mı? Gerçi bak Teksas'a gidilse Teksas'ta takarlar şeydi Amerika'da. Kovboy şapkası tabii. Yani. Ama Washington'a gittiğin zaman ne olacak? Washington ne takacaksın? Şeyle bir fotoğraf. Monument'un yanında bir fotoğraf. Ne olacak yani? bir şey yok. Gerçekten de çok saçmalıyormuş sevgili dinleyiciler. Yarın öbür gün bir devlet kurarsanız bu tip incelikleri de düşün yani en baştan kim bakan olacak nasıl olacak sınırlarımız ne olacak falan filan bunları düşünmeden önce bu işin espri kısmını düşün. Diğer kısmı zaten oturur. Diyorsun ki yani devlet kuracak dinleyicilerimize tavsiye verelim devlet demeyelim de sınır belirleyecek. Sınır demeyelim de toprak alacak dinleyicilerimize. Bu mühyede bir arazi de olabilir sevgili olabilir, dinleyiciler. Fark etmez. Ee, önce PR'ını belirleyin. Tabi tabii nasıl duyuracaksın tabii. ülkelerle ilişkin nasıl olacak falan filan bunları bir belirleyeceksin. Yöresel kıyafet olacak mı? Hangi lezzetin üstüne gideceksin? Tabii o komşuluk ilişkilerinde bile önemlidir bunlar. Nasıl modern sabahlar Ankara'da dinlenir diye bir şey sloganımız varsa, var, sloganım evet. varsa işte falanca e, hoşbeş benim ülkem değinir falan. Türkiye'den ha, diye. Bu de, Bu demek değildir ki başka bir ülkede de nasıl ki modern sabahlar başka bir e, Ankara dışında her yerde de dinlenebiliyor mu acaba ee, onun yüzden başka mesela hoşbeş orada da yenir o da olabilir ama slogan bu olsun diyorsun sen Aa, çok güzel turistik slogan buldum yani mesela şimdi ee, söyle söyleyecek mi yatık dönerimizin adı oltu Old kebabı Oldu yeri Erzurum ya hı hı. mesela Bodrum'da oltu Bodrum'da da yenir diye bir slogan nasıl Ve ikinci daha birleşik evet Sinirle gelip yiyor herkes. Ne kadar güzel. <gülüyor> Çok güzelmiş evet ya. O da dahi anlamındaki e, şeyi kullanmak, daha ekini kullanmak bence görenize artık atar. Artık atacağını evet. buradan Bodrum'un bilinmeyen yönü. Mesela oltu kebabının yenmesi. Ne kadar güzel. Evet biraz bodrum dedik belki ısınmışızdır. Modern Sabahlar Bodrum Sabahlar Modern Sabahlar Programın son dakikaları ama dinleyicilerimizden İrem Er bize bir müjde vermiş Twitter'dan et Modern Sabahlar'a yollamış mesajını ve demiş ki havalar giderek ısınıyor yarın hava sıcaklığı eksi 2 derece Ne kadar güzel Aa, İnsanın kadar... içini ısıtan bir sıcaklık Baya yükseliyor ya o zaman Baya tamam. yükselecek yani yarından itibaren ne kadar güzel. Pazar günü de şey diye bir müjde var. Duydun mu onu? Pazar günü de kar yağışı normal şekilde devam Ay, edecek. Ay, kar yağışıyla <gülüyor> ısınmak. Çok güzel ya. Hakikaten Benim, çok güzel. Benim bu soğuğu yani bütün bu üşümeyi kişiselleştirmemi sağlayan koş. Kolaylaştıran bir kişi var şehrimizde Ve onun üşüdüğünü bilmek de beni bir rahatlatıyor Ozan Kaya denen dinleyicilerimiz de hatırlıyorlardır Evet ee, Uzun zamandır kendisiyle İçinden içe bir hesaplaşma yurtuyoruz Sıcakları sevmiyorum soğukları seviyorum Diyen adam. Ben de her üşüdüğümde gözümde Ozan Kaya denen canlandırıyorum Ve bu aralar onun da üşüdüğünü bilmek Oh kar geliyor Oh aralık geliyor aralık benim ayımdır falan diye Dolaşan o adamın üşüdüğünü bilmek Benim içimi ısıtıyor Üşüyoruz Ozan diyoruz yani Üşüsün. O gerçi Ozan Kendimi da tuttum bir hafta etmemek için üşüsün. Oza, Ozan da yazmış ben de üşüyorum diye. İşte o şey oldu. Hakikaten içim ısındı. Ama üşüdüğünden zevk almadığını söylememiş yani. Yani üşümekten zevk almıyorum dersem yalan olur gibi bir cümlesi yok yani. Biraz böyle bir hani artık sıkıldım falan gibi bir şey de ama de mutlu olabilir. Yani o yüzden birkaç gün daha hep beraber üşeceğiz. Gene gelecek mi dalga böyle bir şeyler? Ne bileyim ya, ya bu dalgamı nedir bu, bu yani? Bütün normallerin 10 derece 15 derece aşağısında seyretmesi ne demek ya? O 10 derece 15 derece şey oynatır ya. Ne yani derler? Al o zaman bizi biraz daha kuzeye taşı ülke olarak. Nedir? Kiminle konuştuğunu bir anlayabilsem seninle düzgün şey yapacağım da. Yer küreyle konuşuyorum. Öyle o zaman kendi ekseni etrafında dönüyor ya. Bir de tam 90 derece eksenine ne Yukarıya doğru bizi döndersin hafif kutuplara şey kutup diye bizi göstersin o zaman ne bu ya bu, benim var. benim söylediğim şeyden 360 derece farklı bir şey söylüyorsun <gülüyor> <gülüyor> derecelerle konuşuldu der sebapların sonunda hayatta iki şeyden korkarım rakamlarla konuşmak daha da ötesi derecelerle konuşmak ben de yüzdeyle konuşan adamdan korkuyorum ya i̇şte eğer bir... bilim adamı bilim insanı değilse yani o adam her türlü rakam konuşmalarda korkunç şeylere götürüyor bizi gerçekten de bilime mesafe almak noktasında istiyoruz. Noktası. %90 böyle. Hele %90 veriliyorsa ya yani %65, %70'ler falan evet. biraz gene orada bir tartma vardır ama %90 deniyorsa işte o hiç, ben %100, %60, %70'in de nasıl ikna olduğunu yani ben katılmıyorum ona. Yani %70 bu olay böyle falan diyen adamdan da ben aynı şekilde bir kabul edebileceğim yüzde var. %50 o da mi? %50. Yani o zaten yazı tura mantığıyla. Olur veya olmaz diyen Yüz, bir adam. Ama %50'ye de yani ne için %50 verdiğine bağlı. Yani mesela %50 inanıyorum gibi bir şey veriyorsa mesela. Hmm. Mesela bugün işte yemekte öyle büyük büyük bir şeyler düşünme inanç deyince. Yani yemekte taze fasulye olduğuna %50 inanıyorum diye bir cümle kuran adam var ya. Ya ama şöyle yani pazartesi günü mesela bakligiller günü ise hı hı. ne gelir mesela bugün nohut mu gelir fasulye mi 50 50 abi diyen adam mesela doğruyu söylüyor ikisinden biri gelecek ama bugün fasulye gelme ihtimali %50 diyen adam tabi yine korkutan, korkutan adam korkutan adam korktuk biz korktuk. Korktuk. Üşüyoruz. Üşüyoruz. Bugün Ve veda ediyoruz galiba. Son dakikaları reklama gireceğiz diye elimi apışaramdan çıkarmak zorundayım. Onun hüznü var bir tarafta. Reklama da. gitmeden önce bugün 19 Ocak 2012 Perşembe İstanbul'daki dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bilmeyen, duymayan kaldım bilmiyorum ama bugün saat 13'te İstanbul Taksim meydanında buluşuluyor. Hrant Tink'in Agos gazetesine bir yürüyüş olacak orada e, bu dava böyle bitmez bu dava biz bitti diyene kadar bitmez sonunda Gerçekten... yürünecek oraya İstanbul'daki dinleyicilerimiz için bir kere daha hatırlatayım davet ediyorum oraya önemli bir şey yani mahkeme kararı hakikaten vicdanları yaralayan bir karar çıktı mahkemeden ondan sonra bir karamsarlık herkesi hayal kırıklığı kıyıldı. hayal kırıklığı hani övgü solumadık yani. açıklaması Hı -hı. E, Hayal kırıklığının ötesinde şey gibi hani bir e, sıyrılma çalışması, örtbas etme çalışmasıymış gibi bir hayal kırıklığı yarattı. Dün de eğer sosyal medyada yaşananlara baktıysan, benim karamsarlığım, hayal kırıklığım... ...hakikaten o nefret söyleminin bu kadar hakim olması, bu kadar yaygın olması e, benim karamsarlığımı da biraz büyüttü. Bugünkü yürüyüşünü o yüzden böyle bir e, umut, her şey yolunda biz de varız bu dünyada işte e, ayrımcılığa karşı insan olarak yan yanayız diyen insanların bir araya gelmesi çok anlamlı o yüzden heyecanla takip edeceğiz bunu evet. e, dinleyicilerimizin de bu işe e, bu gözle bakmasını diliyoruz hı hı. E, yarın sabah buluşmak dileğiyle hepinize barış dolu iyi günler diliyoruz hoşçakalın Hoşça oh, kaç kımın Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını walk on Run, run, run, run, run away. Kaç günü? Ofis kaçkını, hafta içi her gün saat 10'da, Radyo Tüde. Radyo Tüde. Modern Sabahlar Son Erdi.